Bismillah. Elhamdülillahi vahdeh. Menla, nebiyye, ders. Emdar Süs, o. Hocam. Mikrofonu ya. Mikrofon bana doğru gelecek. Bu derste okuma parçası olarak bir ailenin efradı arasındaki konuşmalardan bahsediliyor. El-Ebu, baba. Eyne zehebtum badet dersi ya ben ebnai ey oğullarım dersten sonra nereye gittiniz el ebnau evlatlar oğullar zehebna elmel melabi oyun sahasına gittik el eb küretel -e kademile ibtum em küretes selleti küre top, kadem ayak. Küre tel kadem ayak topu football. Foot ayak ball top İngilizcede futbol, değil mi? Evet, küre tel kadem futbol. Eee, küre ise basketbol. Futbol. Football'ün selat bizde mesela siller deniyor. Seler <gülüyor> seler var selamet <gülüyor> Evet. Ayak topu yani futbol mu oynadınız? Em yoksa basketbol mu? El-ibna la l-yawme kuratel kademi. Buradaki kuratel'in hareketine dikkat edin. laib e mef mef'uludur çünkü o. Yok hep yukarıda da öyle geldi. Bu şimdi okuduğum cümle de öyle geldi. Laibna laybefil na fail biz oynadık el ve bugün ne oynadık küratel kademi küratül değil küratel kademi mevul ayak topu yani futbol oynadık Laibna laybna selleti fil usbu il madi geçen hafta basketbol oynamıştık madi mazi geç geçti geçen el usbu hafta geçen hafta da basketbol oynadık. E ma zıhebtum ilel mektebetil yevme Bugün kütüphaneye gitmediniz mi? Olumsuz soru. E ma Olumlu cevap Bela zıhebna. Bilakis gittik. Ma zâ gara'tum hunâke Orada ne okudunuz? Buradaki zâ fazlalık geliyordu. iş manası yoktur biliyorsunuz. Gelmese de bir eksik değildi. Yani mağara tum, tusavi, mağara katum. Ra Gazeteler okuduk. So, so, so. Sufe. Cem müft e, mü, müfredi, sahifetün edi. Sayfalar gazeteler ortak kullanılır. Sahifetün cemhu es suhufu karakna karafil nafail mef'ul suhufu karakna suhufu es semiyutum el akhbara minel izatil bugün oldukça yeni kelime var hmm. semiyutum dinlediniz mi işittiniz mi neyi mef'ul ister el akhbara akhbar cem'ul haber Akhbar, cemul haber. Haberleri dinlediniz mi? Nereden? Minel izatil yeme. Bugün radyodan haberleri dinlediniz mi? İzatun, el izatu, radyo. Nam semiona ha. Evet, onları dinledik. Kulak verdik, işittik, dinledik. Min ey izatin semiotun. Hangi radyodan dinlediniz? Simeona min selâsi iza'atin Üç radyodan dinledik. Min iza'at-ı ve izatil ı ve iza'at-ı lendene Riyad radyosundan, Kahire radyosundan ve Londra radyosundan dinledik. FM'den önce bunlar vardı değil mi? EM kanallarında. El ep semiotu enne müdirakum meryedun ve nehu fil müstehfa esahiun haza işittim ki müdürünüz hastadır ve o hastanededir. Ev müdürünüzün hasta olduğunu ve onun hastanede olduğunu işittim. Esahi hinada bu doğru mu? Sahih mi? Öyle mi? Bizde bir da. <gülüyor> <Sen> de elinde bir şey görüyorum. Sende de mi yok? Müdi bende size bilalın. Peki sizin istediğiniz gibi okuyalım. Semiyotü enne bilalen meridun ve ennehu fil müsteşfâ Bilal'in hasta olduğunu ve onun hastanede olduğunu işittim. Bu doğru mu? Nam hada sahihun şefâhullâhu Evet bu doğrudur. Yani bu işittiğin şey doğrudur. Allah ona şifa versin buradaki mazi fiil yine dua manasında. Çünkü adam hasta hastanede Allah şifa verdi denmez. Buradan anlıyoruz onun dua manasını. <gülüyor> Şefahullah'ın tam manası Allah ona şifa verdi. Ama dua manasında kullanıldığını böyle karinalardan anlıyorduk. Allah'ına dua, şey Allah ona şifa versin. Amin. Amin de Allah kabul etsin. manasını emir fiildir. Amin. Onu kullanırız. Emir fiil olduğunu bilmez ama emir fiil. Allah kabul etsin. Meta daxal el hastaneye ne zaman girdi? Daxal e qabl el felateti üç gün önce girdi. <gülüyor> <gülüyor> eyyamın, eyyamın evet. Yavunun <gülüyor> cemisi eyyam. <gülüyor> Eyne al kitabu. Zul gılafil ahmeri lezi gurfeti Burada yeni kelimeleri söyleyeyim, öyle tercüme edeyim. Zul biliyorsunuz sahiplik ifade ederdi. Esma Oğlu Hamsa'dan birisiydi. Kılıf, Kılıf. Doğru, Türkçedeki gılıf. Kılıf Yani zul gılafi, kılıflı Nasıl? El ahmeri Kırmızı ciltli, kırmızı kılıflı kitap nerede? Ki, kanefi gurfeti odamda ki odamda bulunan kırmızı ciltli kitap nerede? E, e râeytumûhû Onu gördünüz mü? diye sorar eb, baba. Yusuf ene ehaztuhul bârihate ve gara'tu nisfehû Ehad'ı aldı. Ehad'ı aldım. Ben onu aldım. Ne zaman? El-Barihate. Dün gece. Ben dün gece onu aldım ve yarısını okudum. Ve garak'tu nisfehu. Onun yarısını okudum. Neyi okudum? Mef'ul. Nisfehu. Nisfehu. Nisfehu. Gece? El-Barihate. Dün gece. Her... Gece ifadediyor. Sadece dün geceyi ifade eder. Gece leyle demek ki, leyletün. El-bariyat ise sadece dün gece. Evet ve eynel mecelletul lati kanet tahte zekel kitabi? Ve o kitabın altındaki dergi nerede? Şimdi kitabı bulduk. Yusuf almış yarısını okumuş. Bir de onun altında dergi vardı o da yok. Şimdi bu dergiye soruyor. O kitabın altındaki tahte Zakel kitabı. O kitabın altındaki kanet olan bulunan ne? Dergi nerede? Bilal ve hazihi hiye. Sizde Bilal var mı? Evet, evet Peki yukarıdaki hasta olan Bilal'le bu Bilal nasıl olacak şimdi? Yukarıdaki <gülüyor> <Biri> oğlu Bilal. Bu <gülüyor> <Peki, kim> Bilal. <gülüyor> öteki de ha, yap <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> bu o mu yani sen aradığın dergi bu mu la el mecelletu zatul gülafil <gülüyor> asfari dergi yani kendi aradığı dergiyi kast ediyor dergi sarı cilt sarı kılaflıdır bu zatıda mühendis olur Z zu zevu zatu zevatu vardı ya zu zatu müennes olduğu için müennesin sıfat olarak geldiği zu yeme zat oldu. <gülüyor> Sarı ciltlidir. Dergi Mervan hiye indi o bendedir. O benim yanımdadır Ekaztu <gülüyor> yevme. Onu bugün aldım. tu <gülüyor> ha Haliyame, hasu haliyame. Onu bugün aldım. Yerin nul ceresu zil çalar. Kapının zili. Yerin nul ranne yerin nul çalar. Muzari fiil elceres zil çan gibi aletler için kullanılır. Zil çalar. Feyeku mu mervanu ve mervan kalkar. Cameyeku mu Kıyamet buradan türemedir, bu kelimeden kâmeden türemedir. Kalkış günü yani. Mervan kalkar ve yeftehul babe kapıyı açar ve tedhülü ehevâtu hu ve onun kız kardeşleri girer. Tedhülü ehevâtu hu Kız kardeşler, cem, müennes ancak Yedhul فا... فا... fiilinden sonra fail açıkça zikredildiği için cem fail müsre... şey... müfred sigayla gelmiştir. Cem sigayla gelmemiştir. Tel hulü derken yaşımız adi fiil görmediğiniz zaman burada müfred sigayla gelmiştir. Kız kardeşleri Merve'nin kız kardeşleri girer. Ve söze selam ile başlarlar. Elbenat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu el o, hepsi birden. Yani baba ve oğulları. Ve aleykumusselamu ve rahmetullahi ve Berekatu diye selama icabet ederler. El-Eb, eyne zehebtunne ya benati. Ey kızlarım, nereye gittiniz? El-Benat, zehebna li ziyaretin müdireti. Bayan müdürün ziyaretine gittik. Li ziyaretin müdireti. Emeşeytün ne? Em zehptün bis Bir seyareti. Em zehptün ne? yürüdük. Yürümek fiili. Emeşeytün ne? Yürüdünüz mü? Yoksa otomobil ile mi gittiniz? Zehptün bis Bir seyareti. Emeşeyin a li enne beitha kari bun medresetina. Yürüdük. Çünkü onun evi Beyti H'daki ha müdüreye gider. Baya müdüre. Onun evi okula yakındır. Min harf-i ceri Okulumuza, yakın. okulumuza yakındır. Okulumuza evet. Min harf ceri, garibun ile E, A yakındır diye manasına geliyor. Hatırlayın. Garibun min okullan yakındır diye tercüme etmeyiz. Okula yakındır. Tamam ve beynel mescidi vel medreseti o mescit ile okulun arasındadır. Yani o ney? Beytuha öğretmenin evi. Evet. Şey, müdürün evi. Müdürenin evi evet, doğru. El eb evecet tünneha fil beyti vecede yecedu bulmak fiili buldu. Evde onu evde buldunuz mu? O evde buldunuz mu? Elbenat nam ve cetnaha. Evet onu bulduk. Celesna indehâ sulüse saatin ve haracına min beytiha saatin hamiseti. Evet onu bulduk. İndehâ onun yanında sulüse saatin. Bir bölü üç saat oturduk. Sulüs bir bölü üç demek üçte bir yani bir bölü üç üçte bir demek bir bölü üç saat yani yirmi dakika oturduk celesna ve evinden saat beşte çıktık ve karacna min beytiha saatil hamiset saat beşte evinden çıktık el um anne girer devreye e ra'aytunnel miknesete ya benati Ey kızlarım Süpürgeyi gördünüz mü? <gülüyor> Girdik değil mi? Aha sana bir süpürge yaptı. <gülüyor> evet. Ey kızlarım, süpürgeyi gördünüz mü? Behastü anha kesiran ve ma vecettüha bahastu an bahase fiili bahase fiili an harf ile birlikte kullanırsa aramak manasına gelir. Evet. Bahastu anha onu kesiren çokça evet. aradım. Ve ma vecettuha ve onu bulamadım. Neyi? Miknesetü. Miknesetü müennes olduğu için vecettuha ve anha dedik. Yanında olarak diyorca bahsetmek. Birçok manası var da bahis yapmak falan konuşmak. Ama behase an aramak. An ile geldiği zaman aramak. Birçok manası var. Şu an aklıma ilk gelen söyledim ben Suat ene ve dautuha tahtes süllemi hades sabaha ben onu bu sabah, hades sabah bu sabah tahtes süllem merdivenin altına koydum. Ve daha, ve daha, ya da koymak fiili, yerleştirme fazileti ortaya salmak ilah. Ben bu sabah onu merdiven altına koydum. Mervan, ya ümmi, ey annem, Efis sallâjeti ma on baridon, nahnu itaşun, atşanın cemisi itaşun, ey annem. Buzdolabında dolabında soğuk su var mı? Biz susuzuz. Elüm epcir, sevin, mutlu ol, müjdelen. Fi ha maun baridun ve asirul burtugali. Onda yani Buzdolabında dolabında soğuk su da ve portakal suyu da vardır. Asirul burtugal asir sıkma su demek öz su yani meyvenin sebzenin ilahı sıkılan suyuna asir denir. Nektar örneğimiz. Nektar portakal, portakal suyu var. Burt bur bur portakal bur portakal portakal. Çözmüyorsun özür dilerim. Olaydı değil mi? Ondan sonra tercih ben demiş. Asıl erkek Allah'tan erkekten tantan anlatın şeye boymadım deme diye. Yani. Niye? Nedir onun Aterki bir alem. Roncu da portakal değil bu, Ya portakal değil de portakal. Turunç mu? <gülüyor> El mücem huna ki. Erce huna. Arapların da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Temariyinu alıştırmalar, ecbanilesi ile titiyeti. Gelen sorulara cevapla. Eyne zehebel ebna ubadet dersi. Erkek çocuklar, oğullar dersten sonra nereye gitti? Ma'da gara'u fil mektebeti. Kütüphanede ne okudular? semi simi'ul akbara. Haberleri hangi radyodan dinlediler? Menillezi ahazel kitabe. Kitabı alan kimdir? Menillezi ahazel mecellete. Dergiyi alan kimdir? Eyneze <gülüyor> hebetil benatu. Kızlar nereye gittiler? Kim dakika ten clesne indel müdireti? Müdürün yanında kaç dakika oturdular? Eyne beytul müdireti. Bayan müdürün evi nerededir? Eyne vadat suadul miknesete. Suat süpürgeyi nereye koydu? Sani da هذه alamete okey. El i̇mam el-Cemel sahihati ve هذه alamete emamel el-Cemelii gayri sahihati. Sahih cümlelerin önüne okey alametini, sahih olmayan cümlelerin önüne bu çarpı alametini koy. La ibel ebna u kratel kademi fil usbu'il madi. Geçen hafta oğullar futbol oynadılar. Laybe fiilinden sonra el Ebnao cem Cem müzekker faili zikredildiği için laybe laibu diye çoğu sigale değil de müfret geldi. Ona dikkat edelim. Dehalel müdirul müsteşfa qable selateti Eyamin müdür 3 gün önce hastaneye girdi. Semih-ül El-Ekhbâre Min İzâetil Gâhirâti İzâetil Riyâde ve el Lendene Burada da yine semih sonra fail, cem fail açıkta zikredildiği için Semih-i Mühresi'yle geldi. Oğullar haberleri Kahire, Riyad ve Londra radyolarından dinlediler. El-Kitab-ı Esferu Kitap var ya kitap onun kılıfı, cildi sarıdır. Beytül müdüreti beynel mescidi vel ve medreseti bayan bayan müdürün evi mescid okul arasındadır. Hı hı. El ümmü ve ceddetil miknesete. anne süpürgeyi buldu. Ecevan il esiletil hatiyeti. Yılan sorular cevapla. Hadil esiletu leiset mebniyeten alet dersi sabi. Bu sorular yedinci ders üzerine mebni değildir. Yine. Kes yapıştır kopyalar, yapıştır kolay oluyor, değil mi? Meta haraştun minel fasli. Sınıftan ne zaman çıktınız? Sağ olasın Akif. Enede hep dun dersi. Dersden sonra nereye gittiniz? Minayyi zatin semiotumul ahbara. Haberleri hangi radyodan dinlediniz? Ekrateni kademi naibtum em krates selati? Futbol mu yoksa basketbol mu oynadınız? Sorularına ecibu cevap vermeniz seyretmek izlemek ile. Nazara yenzuru. Arabi er enneseli faile fi kullin minel cümlelatiyeti. Gelen cümlelerden hepsinde faili müennes yap. Misal eşerip eşeribtumun kahvete ya ihvanu Ey kardeşler kahve içtiniz mi? Sorusunun muhatap olarak ya ehavatu dersek eşeribtunnel kahvete. Ya ihvanatun. E i̇hvan da şeribtun, ihvan e veya ihvanat e da şeribtun ne, değil mi? Fahimtum ya ihvan? Ma fehim. Fahimna, fe ma fahimna. Ya ihvan? Ya ihvan? Kul <gülüyor> <gülüyor> ya. Nahnu desene ya. Nahnu <gülüyor> Biz yani Yani Yani Ya ihvanu Deyince neyi kastediyoruz biz Karşımızda müzekker bir topluluk var değil mi Topluluk Üç ve daha fazla kişi yani Muhatabımız Cem müzekker Peki Onlara bir şey yaptınız mı ettiniz mi ettiniz mi geldiniz belki Hangisi ileride kullanacağız Tüm <gülüyor> Ketebtüm şeriptum, laiptum değil mi? Ra'aytum. Bunu kullanmayacak mıyız? Evet. Ne, hangi fiili mesela? Ketebe, keteba, ketebu. Ketebte, ketebtuma, ketebtum. Muhatap sinyası değil mi? Bu muhatabımız muhatabaya dönüşürse, cem muhatabı olursa, ketebti, ketebtuma, ketebtunne. Oluyordu ya. Evet. Onu diyor işte. Yani ya ihvanuyu kaldırdı da ya ehavatu dersen ne diyeceğiz? Eşerib tum yerine eşerib tunnel ve tu diye anladık değil mi? anladık. Sen Anladık değil mi diyor gene? Olmadı. Anladınız değil mi dedin? Fahimtumla. <gülüyor> Fehim Biz anmadık. Fehim ne? Ceyit maşallah. Ulaike fehimu, kablak, kablak, kablak. Kablak, emin. Onlar sen, onlar senden önce anlamıştı. <gülüyor> Sahip mi? Sahip ne de? İznâ qara'tum hâzihi'l mezellete yâ ricâl. Ey erkek, ey adamlar bu dergiyi okudunuz mu? Yerine yani sa'u diyeceğiz. Keyfe ne kul? Qara'tunne. Qara'tunne hâzihi'l mezellete yâni sa'u. E fehimtum'ud ders'el cedîde yâ tullâbî? fehimtum nat dersen cedide cedide ya, ya. Talibati. ya. talibati güzel fehimtum maşallah meta kharajtum min al-madrasati ya evladu ey oğullar erkek çocuklar okuldan ne zaman çıktınız esmi'tum al ya ihvanu ey kardeşler ezan işittiniz mi era'aytum al-müderrisi al-cedide ya ihvanu ey kardeşler Yeni öğretmeni gördünüz mü? Bir ders daha, bir bölüm daha yapalım mı? Devam edeyim mi? Ne dersiniz? Dersi bitireyim mi? Hafta sonu geliyor ya biraz şey çağırtmamız daha iyi olmaz mı? Tekrar yani falan da dersen... olur hem burada rahatırsa değil mi? Evet